İblisi ve zürriyetini ne göklerin ve yerin yaratılmasından ne de kendilerinin yaratılmasında şahit bulundurmadım. Dalalete düşenleri kendime yardımcı edici de değilim. Ve onlar يقولون ندعو Yine öğün ki Allah kâfirlere benim ortaklarım zannettiklerinizi çağırın der. İşte onları çağırmışlar fakat kendilerine icabet etmemişlerdir. Ve biz onların arasına tehlikeli bir uçurum koymuşuzdur. Günahkarlar ise ateşi görür de onun uğultu ve dehşetinden daha onu tatmadan kendilerinin gerçekten ona düşmüş kimseler olduklarını zannederler. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve Kur'an Ve Celalim hakkı için biz bu Kur'an'da insanlar için her misalden ve manadan çeşitli şekillerde açıkladık. Fakat insan, mücadeleye her şeyden daha çok düşkündür. Bununla beraber, kendilerine hidayet geldiği zaman, insanları iman etmekten, ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan şey, ancak önceki ümmetlere tatbik edilmiş olan ilahi kanunların kendilerine de gelip çatmasını veya göz göre göre azabın kendilerine gelmesini beklemeleridir. <gülüyor> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Halbuki biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve aynı zamanda Allah'ın azabı ile korkutucular olarak göndeririz. İnkar edenler ise batıl bir yol ile mücadele eder ki. Hakkı onun vasıtasıyla ortadan kaldırsınlar. Hem onlar ayetlerimi ve tehdit edildikleri şeyleri alaya alırlar. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> Allahma Vafi Va ebe Kendisine rabbisinin ayetleri anlatılıp da onlardan yüz çeviren ve ellerinin takdim ettiği günahlarını unutandan daha zalim kim olabilir. Şüphesiz ki biz küfürleri sebebiyle kalplerinin üzerine Kur'an'ı anlamasınlar diye perdeler çekeriz. Kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Onları hidayete çağırsan da bu halde ebedi olarak asla hidayete gelmezler. <gülüyor> Bununla beraber çok bağışlayıcı olan Rabbin rahmet sahibidir. Eğer o kafirleri kazandıkları günahlar sebebiyle hemen hesaba çekecek olsaydı onları elbette çok çabuk azaba uğratırdı. Fakat onlara vaad edilen bir zaman kıyamet günü vardır ki, onun ötesinde kaçıp sığınacak bir yer asla bulamayacaklardır. İşte zulmettikleri zaman kendilerini helak ettiğimiz şehirler. Onları helak etmek için de gelmeyeceğini zannettikleri bir zaman tayin etmiştik. la ev Bir zaman Musa kendisine hizmet eden o gence Yuşa bin Nun'a artık durmayacağım ta ki iki denizin birleştiği yere varacağım yahut onu buluncaya kadar senelerce vakit geçireceğim demişti nihayet ikisi o iki denizin aralarının birleştiği yere varınca o yerin alameti olarak canlanıp orada denizi atlayacak olan balıklarını unuttular Halbuki balık atlamış da denizde bir iz bırakarak yolunu tutmuştu. Sonunda Musa oradan uzaklaştıklarında genç arkadaşına kahvaltımızı bize getir de yiyelim. Gerçekten bu yolculuğumuzdan yorgun düştük dedi. "قال رأيت إذ أيناه إلى الصخرة فإنسيت الحود وما أنسيه إلا Yuşa gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada artık doğrusu ben balığın canlanarak denize atladığını söylemeyi unutmuşum. Bana onu hatırlatmamı unutturan da ancak şeytandır. Ve balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutmuştu dedi. <gülüyor> Musa aradığımız zaten buydu dedi. Hemen kendi izlerini takip ederek geri döndü. Derken ikisi, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Musa ona, sana öğretilenden hayra götüren bir ilmi Ledun ilmini bana öğretmen üzere sana tabi olabilir miyim dedi. O dedi ki, doğrusu sen beraberimde sabretmeye asla güç yetiremezsin. Hem iç yüzünü kavrayamadın ve zahiren yanlış anlaşılan bir şeye, ''Bir peygamber olarak nasıl sabredeceksin?'' dedi. Kendi bildiği ölçülerle hareket edeceğini düşünen Musa, ''İnşallah sen beni sabırlı bulacaksın.'' ve sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim dedi. fe O halde bana tabi olursan artık ben sana ondan söz açıncaya kadar yaptığım hiçbir şey hakkında bana soru sorma dedi. Bunun üzerine ikisi gittiler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o kul onu o gemiyi tehlikeli olmayacak yerinden derdi. Musa onu içinde bulunanları boğmak için mi derdin? Gerçekten müthiş bir şey yaptın dedi. Kulumuz, doğrusu sen beraberimde sabretmeye asla güç yetiremezsin dememiş miydim dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni mesul tutma. Ve bu işimde seninle beraber olmakta bana bir güçlük yükleme, beni mazur gör dedi. Yine beraberce gittiler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıkları zaman okulumuz tuttu onu ve öldürüverdi Musa bir cana karşılık olmaksızın masum bir cana mı kıydın gerçekten çok çirkin bir şey yaptın dedi